Bilgi Çağın Hukuku'ndan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün stüdyomuz çok dolu. Kimler var anneye? Evet bugün konuktan yana zenginiz. Ne güzel. Sayın Avukat Şebnem Ahi aramızda. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şebnem Hanım ilk defa sizi Bilgi Çağı'nın Hukuku programında konuk ediyoruz. Evet teşekkür ederim memnuniyet duyuyorum. Şebnem Ahi sevgili dinleyenler, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi'nin genel sekreteri evet. bu yıldan itibaren ondan evvel üyeydiniz galiba evet. değil mi? Evet. Orada bir takım etkinliklerin örgütlenmesinde aktif olarak rolü var. Bilişimhukuk.com yazarı, bu bir gönüllü yayın. Evet, gönüllü yayın. Bilişim hukuku haberlerini ve son gelişmeleri oradan evet, paylaşıyorsunuz. Evet, genellikle daha akademik makalelerle orada yayınlamaya çalışıyorum. Bir de Dijil Hukuk diye bir dijital e, televizyon programınız var. Oraya e, diğer konuğumuzu da tanıtalım. Geleceğiz. Tamam, oldu. E, diğer konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Serdar Acar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Bey Sayın Dinleyenler e, Yalova Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku Kürsüsü'nde ders veriyor. Ee, bu programda bizimle birlikte olmasının nedeni bir anlamda bir haber takibi yapıyoruz bugün. Geçtiğimiz programların birinde e, kanunları bir araya getiren ve çok sofistike bir teknoloji kullanan e, Melih Karakullukçu ve ekibi hakkında konuşmuştuk. Onların yaşadığı hukuki sorunlardan e, söz etmiştik ki bilgiye erişim özgürlüğü. Ve e, hukuk kaynakları üzerindeki mülkiyet e, kim kime ait olduğu gibi daha alt başlıklara gitmiştik. Şimdi bugün de e, Sayın Acar'ı konuk etmemizin nedeni, onun da benzer bir projesi var ama onunki gönüllü e, ticari olmayan bir proje. Değil mi? Ücretsiz doğru, yararlanıyor doğru. ve web adresini buradan rahat rahat söyleyebileceğiz bu yüzden. Hukukkaynaklari.com Hukukkaynakları.com evet. ee, Serdar Bey bize bu proje hakkında bilgi verip varsa sorunlarını masaya getirirken Sayın Ahi de e, kendi uğraşı alanları açısından, bilişim hukuku açısından bizimle birlikte soru sorabilirsiniz. Tamam, tamam. konuyu da değerlendiririz o açıdan. Ve sevgili program ortağım Murat Loster de her zaman olduğu gibi bilgi güvenliği konusunda cross checkler yapacaktır eminim. evet isteriz tanız evet. peki o halde başlayalım ee, sizden başlayalım Serdar Bey biraz anlatır mısınız neden böyle bir girişimde bulundunuz isterseniz biraz bibliografya ne demek ondan bahsedelim çünkü bizim yaptığımız elektronik bir bibliografya sonuçta akademik çalışma yaparken özellikle e, doktora ya da yüksek lisans tezi yazarken ya da bilimsel e, bir takım çalışmalar ortaya koyarken literatürü takip etmeniz gerekir. Daha önce o konuda hangi eserler yazılmış bunları bulmanız gerekir. E, bibliografya işte bu konuda bizim işimizi kolaylaştıran bir çalışmadır. Hı hı. E, bunu daha önce hocamız, üçüncü kuşak hocamız hiç ilk defa yapmıştır. 1930'lu yıllarda Hukuk üzerine yazılan bütün e, eserleri sistematik olarak tasnif etmiştir. Efsane isim. Sınıflamıştır. Şimdi nasıl bir kitabın içinde bir şey ararken onun ya içindekiler kısmına bakarız ya da en sonunda indeksler vardır. Konu indeksi vardır ya da hı hı. madde indeksi vardır. Buralardan bulabiliyorsak e, belli bir konu üzerine yazılmış olan eserleri de biz bibliografyadan buluruz. Mesela e, borçlar hukuku. ...alanında hangi yılda yazılmış olan eserleri aradığımız zaman mesela 1930 dediğimiz zaman e, bibliografya bize bunları sınıflar. Hirşin bu çalışması daha sonra hocalarımız tarafından devam ettirildi. Karayalçın özellikle 47 yıl bu konuda çalıştı. Ejder Yılmaz hocamızı da söylemek gerekir. Fakat bunlar 2000 yılında kesildiler. Bu söz, sözünü ettiğimiz bibliografyalar tabi basılı bibliografyalar. Bunları ancak hukuk fakültesi kütüphanesinde bulursunuz zaten. E, kitapçıdan edinebilmeniz kimileri mümkün ama kimileri zaten mümkün değil. Kesilmesinin sebebi Karayalçın hocamız 47 sene bununla uğraştı. Artık 2000 yılında bu işi bıraktı. Hı hı. Yeterince zaten yapmıştı. Ejder Yılmaz hocamız da uzun yıllar yaptı. O da. 2000 yılında bıraktı. Dolayısıyla 2000 yılından beri bu konuda bir boşluk vardı. 2000 milat gibi bahsediyorsunuz 2000'den bir özel nedeni yok. Özel, Tesadüfen 2000 özel, yılında. Özel bir nedeni yok ama hmm. ikisi de 2000 yılında kesildiler. Hmm. Bu arada elektronik veri tabanları çıktı ülkemize geldi. Siz de artık çok iyi biliyorsunuz. Yani bu işleri artık elektronik ortamdan biz yapabiliyoruz. Belki isim herhalde veremeyiz ama bu konuda hepimizin bildiği yabancı elektronik veri tabanları var. Bunlar bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Doğrusu hı hı. eskiden üniversitelerde mesela doktora yapmak istiyorsanız hukuk alanında bir yıl bir yabancı ülkeye giderdiniz. Hı hı. Yani yaklaşık en az bir 3-5 sene öncesine kadar bu iş böyleydi. Hı hı. Gitmeden yapamazdınız çünkü kaynaklar oradaydı. İşte bu veri tabanları bizim işimizi kolaylaştırdı. Artık biz örneğin Londra'da çıkan bir dergiyi günü gününe takip edebiliyoruz. Oradaki eserleri tam metin olarak bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Bunu okuldaki bilgisayarlardan yapabiliriz. Ya da evimizdeki bilgisayarlardan da yapabiliriz. Hı hı. Bir şey sorabilir miyim Aleyküm Serdar Bey? Sizin bi bibliografyanızda hukukkaynakları.com'da e, ne tür bilgiler var? Bizim bibliografyamızda e, tabi bu bir bibliografya olduğu için temel olarak künyeler var. Hı hı. Yani mesela Kat karşılığı inşaat diye arayabiliyorsunuz, konu şeklinde arayabiliyorsunuz. veya da Avniye Tansu gibi yazar isminden arayabiliyorsunuz. Bu şekilde aradığınız zaman 2000 yılından 2013 yılına kadar yazılmış olan bütün eserleri biz orada listeliyoruz. Yaklaşık hı hı. bizim veri tabanımızda 46 bin tane eser var. Yani bunlar kitaplar olabilir süreli yayınlarda çıkmış makaleler olabilir, çeviriler olabilir. Ee, bu takım eserlerden oluşan... 40... Türkçeler mi var bunda? Sırf Türkçeler var. Daha doğrusu şöyle diyelim. Şimdi bizim bazı dergilerimizde yabancı e, makaleler de yayınlanır. E, dolayısıyla biz dergi üzerinden, süreli yayın üzerinden gidiyoruz. Taradığımız süreli yayınlar içindeki tabi yabancı yayınları ayırmıyoruz. Onları da bulabilirsiniz. Hı hı. Ama biz tabi ...yayın üzerinden hareket ediyoruz. Peki yayının ya da makalenin orijinal metni sitenizde var mı? Kimilerinin var, kimilerinin yok. Yaklaşık 20 bin tanesine bunların e, tam metni olarak erişebiliyorsunuz. Geri kalanına künyesine erişebiliyorsunuz. E, künyeyi de aldığınız zaman zaten herhangi bir şekilde... ...herhangi bir kütüphaneden bunun tam metnine erişebilirsiniz. Bir şey sorabilir miyim? Eser sahipleriyle sorun yaşadığınız oluyor mu? Sorun yaşadığımız olmuyor. Hatta aksine bu konuda çok tebrikler aldık. Çünkü hakikaten 13 yıllık bir periyodu biz tarıyoruz. Ve bu konuda aradığınız şeyi bulabilmeniz mümkün değildi. Yani mesela dediğimiz gibi işte kat karşıda inşaat desek bu konuda neler yazılmış? Önce bir hukuk fakültesine gitmemiz lazım. Birkaç gün boyunca uğraşmamız lazım. Bütün eserleri toplayabilmek için. Kaldı ki... Hukuk fakültelerinin çoğunun da kütüphaneleri zaten yeterli değil. Ee, bu da bir gerçek. Dolayısıyla orada olmayan eseri biz bulamayadabiliriz. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Ee, ama bizim sitemize girdiğiniz zaman e, birkaç saniye içerisinde e, kim ne yazmış bunu kolayca edinebilmeli mümkün. Şimdi ben de pardon kısa bir dönem e, akademik çalışma yaptım. Athens Password'u kullanarak girerdik ee, Avrupa'daki ve Amerika'daki kaynaklara. Türkiye'de de yine e, üniversite öğrencisi ya da akademisyenseniz bir şifre kullanmanız gerekiyor değil mi? Doğru. Şifre... Yabancı veri tabanları kullanmak için böyle. Okulunuzun kaynaklarına da okulunuzun çevrimiçi kütüphanesine de yine şifresiz giremezsiniz değil mi? Tabii. Ama hukuk kaynakları koma şifresiz girilebiliyor büyük bir devrim gibi bir şey bence. Evet biz ücretsiz bunu çünkü, sağlıyoruz. Evet, çünkü aynı içeriye bir birisi şifreyle ve e, bin tane şeyle giriyor e, basamaktan geçiriyor. Ha, i̇zin almak büyük olasılıkla şahıslar değil ama okullar para ödüyor bunu. E, tabii vererek. tabii tabii tabii. Yani bazı akademisyenler ya da ilgi alanları bu konularda olan insanlar da zaten para vererek Hı -hı. üye olup giriyorlar. Ben hazır bu kadar hukukçuyu birden karşımda görmüşken dayanamayıp soracağım. Neden 2000'den beri? Yani bunu aslında soruyu sorarken bir de bir başka bir soru daha var. 2000'den önceki kaynaklara artık ihtiyaç yok mu hukuk dünyasında? Yok onun için değil fakat e, 2000 yılında her iki bibliografya da kesildiği için isimlerini de söyleyelim. ki Borçlar, Ticaret ve Banka Hukuku Bibliografyası'dır. Ejder Yılmaz'ınki Türkiye, Türk Hukuk Bibliografyası'dır. E, bunlar... O tarihe kadar zaten taramışlar. Yani biz herhangi bir kütüphaneye gittiğimiz zaman onlardan rahatlıkla yararlanabiliriz. Ama 2000 yılından bu yana yapılmış basılı dahi herhangi bir bibliografya olmadığı için hı hı. biz en acil olarak 2000'den bu tarafı taramak istedik. Peki telif hakkı adına bir şekilde çözülüp o iki hocanın ve öncesinin de bu elektronik ortama katılması söz konusu olabilecek mi? Ya da böyle bir hayaliniz planınız var mı? Tabii öyle bir planımız var. Uzman, Kendileriyle uzman e, hocalarımızla görüşüp e, onları da elektronik ortama aktarma konusunda bir planımız var. Zaten e, Karayalçın e, bunu bırakırken 2000 yılında e, son konuşması vardır. O Konuşmasında artık bunun elektronik ortamda yapılması gerektiğini de söylemiştir. E, gülüyorsunuz 2000 karşılar. yılına gülüyorsunuz değil mi? Ben de ona gülüp evet. 2000, 2000, 2000'den sonra evet. İlginç. Peki... E... Yani bir sorun yaşanmıyor diyor dediniz ez cümle. Hayır ee, sorun... Fikri mülki etakları açısından. Yaşanmıyor. Şöyle ki e... bizde yani en kaliteli, en köklü e... ve en uzun süredir çıkan e, süreli yayınlar zaten hukuk fakülteleri, e, yargı organları gibi bu işten kar elde etmeyi düşünmeyen kurumlar tarafından çıkarılır. Bunun yanında az da olsa yani diğerlerine nazaran az da olsa ticari yayıncılar var. Onlar bu işten elbette ki bir takım paralar kazanıyorlar. Ama hukuk fakülteleri de yine 2000'den beri kimileri örneğin İstanbul hukuk, Ankara hukuk gibi fakülteler kendi dergilerini, kendi yayınlamış olduğu mecmuaları zaten internete aktarmışlardı. Hı hı. Aktarmaya da devam ediyorlar. Ee, bizim yaptığımız bunları birleştirmek. Bir, Dur, bir de daha. aslında pardon e, eklemek istediğim bir şey daha var. Fikri sanayi haklar e, kanunda e, bu tip eserlerde yani e, resmen yayınlanan veya ilan olan. İşte kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve işte e, mahkeme kararlarının yayılması, işlenmesi e, serbest bırakılmış. Dolayısıyla bunlardan faydalanmak da serbest. Ama e, eser sahibinden tabii ki rızanın alınması gereken hallerde eğer ki daha önce dediği gibi Serdar Bey'in de hani e, bir okulda ya da işte bir kaynaktan kamuya açılmamışsa o zaman problem çıkabilir her hmm. ne kadar ki kendileri içeriği de sağlamıyor olsalar bile e, Fikir sınav Eserler Kanunu ile ilgili bir sorun çıktığında FİSEK ilgilenen mahkemelere bunu anlatmak çok zor oluyor. Çünkü e, asıl problem içerik sağlayıcı olmadığınız takdirde bu içerikten sorumlu olduğun, tutulduğunuz gün geldiğinde bunu anlatmak oluyor onlara. E, burada sorunlar yaşanabiliyor davranışlarında. O da bizim kısımda. hukukumuzun alanına giriyor değil mi o noktadan <gülüyor> evet. itibaren ama bunu dilerseniz... Evet bir müzik arasından sonra devam ediyor olalım. Eee kısa süre önce aramızdan ayrılan George Mustak'tan dinliyoruz. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude Elle ne me quitte pas d'un pas Fidèle comme une ombre Elle m'a suivi ça et là Aux quatre coins du monde Non, je ne suis jamais seul. Quand elle est au creux de mon lit Elle prend toute la place Et nous passons de longues nuits Tous les deux face à face Je ne sais vraiment pas jusqu'où Ira cette complice Faudra-t-il que j'y prenne goût Ou que je réagisse Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude paraît le j'ai autant appris J'ai versé de larmes, si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour, ma dernière compagne. Non. Je ne suis jamais seul Avec Ma solitude Non Je ne suis jamais seul Avec Ma solitude Yeniden merhaba. Açık Radyo Bilgi Çağın Hukuku programındasınız. Az önce George Mustaki'den Mah Solitude'u dinledik. E, i̇ki tane konuğumuz var bugün. E, bir tanesi e, Sayın Şebnem Ahi ve diğeri de Serdar Acar. E, Serdar Bey'in e, konuştuğumuz bugünkü programı e, bir ortak bir anlamda hukuk bibliografyası arama motoru sitesi var ve gönüllü bir çalışma herkese de açık ve ücretsiz olduğu için adını rahat rahat paylaşıyoruz hukuk kaynakları.com bir şey soracağım çok hızlı bir şekilde Serdar Bey kimler erişiyor size ne kadar erişim diyorsunuz ne kadar arama yapılıyorsunuz gibi bir istatistik bilgisi sahip misiniz onları her ay tutuyoruz yaklaşık ortalama 1500 kişi tekil erişim sayımız var aylık olarak çok güzel bunlar genellikle Akademik dünya IP'lerinden mi geliyorlar? Yani üniversitelerden mi geliyorlar yoksa atıyorum hukuk büroları da size geliyor mu? Tabii avukatlar da e, geliyor. Uygulamacılar, avukatlar, hakimler. E, ama daha ziyade lisans üstü öğrenim yapanlar. E, doktora yüksek lisans gibi. Benim anladığım yani geçen haftaki projeye göre Serdar Bey'in hedef kitlesi daha dar sınırları çizilen. Yani Ve daha derin. Akademisyen evet. yoğun. Akademik. ...amaçlı araştırmalar için. Doğru, doğru. Daha ziyade öyle. Ee, geçen haftaki... E, ...konuğumuzla konuştuğumuz projede... ...sokaktaki insanın da yani... E, ...hukuk kaynaklarına erişimi... ...kanunlara erişimi için... E, ...iştihata erişimi için... ...tasarımlandığını Hı -hı. vurgulamışlardı onlar. Tabii, evet. Örneğin mesela cep telefonundan da erişebilirsiniz. Oh harika. Değilelim evet. <gülüyor> evet, o da ortam olarak... Evet. Şevne Mahi e, müzik için ara vermeden evvel siz bir şey söylüyordunuz orada. Evet aslında biraz... e, Serdar Bey'i önce tebrik etmek lazım çünkü çok önemli bir kaynak. Bu hukukçular için değil sadece halk için de oldukça zor bir şey. E, spesifik alanlarda bütün kaynakları bir arada bulmak, pek çok işte üniversitenin e, kütüphanesine erişmek vesaire. E, gel gelelim benzer sitelerde daha çok önümüze çıkan davalarda gördüğüm kadarıyla. E, arama motoru şeklinde olan ve içeriği aslında sadece yönlendiren kendi içinde tutmayan sitelerde genellikle şu problem çıkıyor. Eser sahiplerinin herhangi bir hak talep etmesi halinde e, Fikri Sınayi eserlerle ilgilenen e, mahkemelerde FSM'de işte Fikri Sınayi Haklar Ceza Mahkemelerinde yine açılıyor hukuk ve ceza davaları. Gel gelelim burada asıl sorun şu oluyor. Bu eseri içinde barındırmayan site sahibi aslında 5651 sayılı internet yapılan yayınlar hakkındaki kanunla ilgili olarak yer sağlayıcı konumunda içerik sağlamıyor. Ee, gel gelelim sorumluluğu da yokken sorumlu tutuluyor. Çünkü uyar kaldır sistemine göre herhangi bir talepte bulunulmuyor. Direkt e, fikir sahi haklar korunsun ya da cezalandırılsın e, talebiyle mahkemeye gidiliyor. Ve aslında oradaki getirilmiş olan uyar kaldır sistemi bir nebze kötüye kullanılarak direkt dava açılıyor. Dava açılınca da Hakime bu durumu anlatmak oldukça güç. Çünkü e, öncelikle içerik sağlayıcının kim olduğunu, yer sağlayıcının ne yaptığını, sorumlulukların ne olduğunu tarif etmek e, gerekiyor. Bunun için de hep bir bilir kişiden destek almak gerekiyor. Nitekim e, bu konularda gerekli bilgileri bile bazen e, aslında dava konusu olmuş siteden bile bulduğumuz kaynakla, kaynaklardan yararlandığımız da oluyor tabii ama şunu da söylemem lazım sadece avukatlar ve da hakim savcı için ya da akademik çalışma yapanlar için değil aslında halk için de çok önemli bir kaynak. Çünkü kanunu bilmemek bir mazeret değildir Bunda kanunda yazar. Dolayısıyla herkes kanunları bilmekle mükelleftir ve bilmediği takdirde bir suç işlendiğinde ben bunu bilmiyordum suç olduğunu demek de mümkün değildir. Sorumluluk gitmez ortadan kalkmayacağı için de bu tip kaynaklardan yararlanmak önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Siz ne diyorsunuz Şebnem Hanım'ın bu görüşüne? Kanunları güncel bir biçimde değişen maddeleriyle birlikte böyle günü gününe takip ederek içeriği koyuyor musunuz? Şimdi bizim sağladığımız içerik zaten künyelerden ibaret. Biz bunu sağlıyoruz. Hı hı. Tam metin erişilecek Kanun eser... metni... Kanun metni değil sadece İyi. makale, kitap ve benzeri hı hı. bilimsel eserlerin künyesini biz sağlıyoruz. Hı hı. Bunu zaten kendimiz topluyoruz. Elektronik ortamda değil basılı bir bibliografya yapsak da zaten hiçbir sorun yok. Tam metni erişilecek olanlara ise içeriği biz hiçbir zaman sağlamıyoruz. Yaklaşık 60 küsur zaten bir... Çevrimci. Taradığımız internet sitesi var. İşte İstanbul, Ankara ve benzeri hukuk fakültelerinin kütüphaneleri. Bunlar kendi yayınlarını zaten yayınlıyorlar. Dolayısıyla bizi Google gibi düşünün. Oradan tam metin çıktığı zaman sonuçlar. Ona tıkladığınız zaman onun sitesine zaten gidiyorsunuz. Dolayısıyla o içeriği zaten biz sağlamıyoruz. Aslında Google'ın biliyorsunuzdur elbette şey var Google <gülüyor> Akademik Google e, kaynaklarına ulaşmak evet. için. Ama bilmiyorum yani ben onun ilk yıllarda ilk başladığımda kullanma çok e, mutluluk verici sonuçlarla karşılaşıyordum. Şimdi orası da çok doldu. Yani bilgi kirliliği sorunu. Evet. Konusu. Evet. Arada bir evet. şey ben bulamıyorum artık. Evet. Aynı konuda e, ne bileyim 10 kişinin alıntı yaptığı makaleden e, Farklı farklı harf hatası oluyor mesela 20 tane gösteriyor onu aynı şey neticede hı hı. yani aynı şey. Sadar Bey peki siz yalnız başınıza yapmıyorsunuz herhalde bunu kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Tabii bir ekibimiz var ee, üç tane araştırma görevlisi arkadaşımız var ee, ...Neytullah Gül. Beyazıt Yıldız ve Şeyda Dursun. Yalova Üniversitesi'nde. Doğru yani. evet Yalova Üniversitesi'nde. Çok güzel. Peki bunun hani bu TV tamam arkadaşlarımızla çalışıyor ama bir de eminim bunun bir altyapısı var bir maliyeti var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Biz 3 ayda bir güncelliyoruz sitemizi. Mesela son Mart 2003 güncellememizde 7000 yeni eser künyesi ekledik. Her 3 aylık sayımıza bir avukatlık bürosu sponsor oluyor. Hı hı. Bu şekilde masraflarımızı karşılıyoruz. Desteksiz olmuyor tabii. Teknik kadro nasıl oluyor? Bu bahsettiğiniz arkadaşlar aynı zamanda... Teknik açıdan ha da hayır, bunun Bunun yanı sıra bir e, web sitesiyle ilgili teknik işlerle ilgilenen bir arkadaşımız daha var. Hı hı. E, Koray hı hı. Kurt olan. Hı hı. Peki hı hı. bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de mi bu sunucunuz sizin yoksa yurt dışında mı sunuyorsunuz Aa, dünyaya? Şimdi tehlikeli sulara giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu bilgilerin güvenliği meselesi Ben tabii oraya bilgilerim. Teknolojinin karanlık O konuda izi. emin değilim o işler. Ya, de, ya böyle sormaya çeker program işte. <gülüyor> Kim ilgileniyor o Koray Bey mi? Koray, Koray, Bey, evet. Koray Bey bizi duyuyorsanız lütfen Murat Loster'a hukuku at gmail.com evet. Atıverin de içimizde. Biz merak. de bir öğrenelim bakalım ne oluyormuş. Evet. İki gün sonra yurt dışındaki birisi sunucuları kapatıp da bu bilgilerden olmayalım. Onlar yedeği zaten bizde. Mutlaka mutlaka. Bir dakikamız kaldığını işaret eder Volkan Ağar. Ee, kapamadan evvel Sayın Şebnem Ahi sizin eklemek istediğiniz ya da Acar'a sormak istediğiniz bir şey var mı? Ee, sormak istediğim bir şey var. Veri tabanlarınızın güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? O bilgileri de herhalde Koray arkadaşımıza sormak lazım. <gülüyor> ben o konuda çok e, teknik konularda sahibi değilim. Koray'ın kulaklarını epey cimlattık bugün. Evet. İsterseniz yavaştan kapatıyor olalım. Saad son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başka bir şey yok. Peki. E Üç Teşekkür aylık ederiz. sponsor süresi dolduysa yeni birisinin belki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da dolmak da gerekmiyor. Bu Sıraya girebilirler, değil mi? Tabi gayet tabi. <gülüyor> ha hadi. şey verelim sizin e elektronik posta adresinizi. Nereden bulacaklar şimdi arayanlar? Serdar.et/hukukKaynaklari.com <gülüyor> e veya info.et/hukukKaynaklari.com Şebnem Ahi ile konuşacağımız başka çok ilginç konular var. O başka bir program artık. Ee, burada kapatıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Çok güzel bir pazartesi ve iyi bir hafta dileğiyle Sayın Ahi'ye, Sayın Acar'a teşekkürlerimizle. Teşekkür ederiz. İyi haftalar, hoşçakalın.